Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yeci. Su hakkında bugün programımıza şöyle başlayacağız. 100. programımız olacak bugün. Onu yapıyoruz. Şimdiye kadar pek çok programda suyun kamusal bir varlık olduğundan bahsettik, kamusal hizmet olarak ele alınması gerektiğini söyledik, korunması gerektiğini söyledik, hani kullanımdan çok korunması gerektiğini söyledik. Ve tüm bunlar yapılırken suyun yönetiminde katılımcı olunması gerekir dedik. Dünyadan çeşitli su hakkı örneklerini dile getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Başka pek çok konuyu da ele aldık yani sadece su hakkı mücadeleleri değil, su yönetiminde suyla ilgili pek çok konuyu ele aldık. Bugün dünyadan örneklerden bir tanesine ilk başta örnek. ...yer vereceğiz İrlanda'daki... ...su hakkı mücadelesi... ...eğer zamanımız kalırsa da... ...Kobani'deki su gaspı... ...meselesini de gündeme getireceğiz... ...evet... Evet. Ee, ...evet Akgün de ifade etti... ...bu yüzüncü programımız... ...ve bu yüz program içerisinde... E, ...çok fazla sayıda suya dair... ...konuyu e, işlemeye çalıştık... ...ama bitmiyor meseleler... <gülüyor> ...her gün bir bağlantılı... E, ...konu daha gündeme geliyor... E, Umarız Kobane'ye e, yeterince vakit bulabiliriz e, ama öncelikli olarak çok yakın bir tarihte olması nedeniyle İrlanda'dan başlayalım istedik. Evet. E, 11 Ekim tarihinde e, İrlanda'da e, 100 bin kişi Dublin'de evet. su hakkı talebiyle e, bir gösteri yaptı. Ee, ve gösterinin devam edeceği de söylendi. Ee, bunun arka planını biraz konuşmak istiyoruz. Ee, bu meselede de bize yardımcı olan aslında e, birisi var. Ee, çok iyi bir e, makale yazmış bu konuda Mehmet Ulu da e, Marksist Ork için yazdığı makaleden faydalanarak hmm. e, biz de konuyu gündeme getirmeye çalışacağız. Hmm. Aslında bu su meselesi neoliberal politikalarla e, at başı gidiyor. Yani suyun özelleştirilmesi meselesi daha doğrusu. Daha önceki programlarda da e, örneğin Detroit'i ele almıştık. Orada da iflas Hı. eden bir şehrin e, sonrasında su hizmetlerinin e, pahalanması, e, kesilmesi, kesilmesi e, insanların e, parası varsa... Su hizmetinden faydalanması yoksa susuz bırakılması durumlarını e, dile getirmiştik. Buradaki mesele de aynısı. Aslında 2008 yılında İrlanda'da e, işte banka ve özellikle inşaat sektöründeki patlak veren e, ve ardından giderek derinleşen ekonomik krize dönemin hükümeti vermişti. Aynı zamanda e, IMF ve Avrupa Merkez Bankası aracılığıyla bir çözüm buluyor. Bu çözüm çok bildik bir çözüm. Aynen, e, aynen. Sosyal haklardan e, kesmek. Boyutlu bir kesintiye gidiyorlar. E, ve bunun sonrasında gelişen bir süreçten bahsediyoruz. Krizin boyutu ciddi. E, İrlanda'da e, büyük yankıları oluyor. E, bu bankaları, inşaat sektörünü, müteahhitleri kurtarmak adına e, hükümet 105 milyar Euro'luk bir e, paket yardımda bulunuyor. Hı. Bir e, slogan vardı aslında bu e, kriz döneminde üretilen e, krizin e, daha e, sancılı e, seyrettiği zamanlarda e, karda özelleştirmedi, özelleştirmeci zararda kamula, kamu cü <gülüyor> evet, bir evet. slogan tam atamadım şimdi hatırlayamadım daha doğrusu evet. e, ama mantık bu e, şirketler kar ederken e, özel sektör kazanıyor parayı evet. zarar etmeye kalktığında ise hükümetler e, devreye giriyor ve e, zarar kamusallaşıyor birdenbire evet aynen dediğin gibi Nure. İrlandalı ve Avrupalı bono hamillerinin çıkarları uğruna yapılıyor bunlar yani İrlanda vatandaşlarının Altı senedir bu kemer sıkma politikalarından, vergi reformlarından artık illallah demişler. İrlanda hükümeti şimdi de vatandaşların evlerine su sayaçları yerleştirme planını devreye soktu. Hükümet geleneksel su tedarik modelini çünkü daha önceden burada su bedavaydı. Sadece bir vergi ödeniyordu su için. Artık bu geleneksel su tedarik modelini terk ederek... Şey hani küresel eğilimi ayak uydurarak Hı -hı. susayaçlarını takıyor ve suya iki kez para ödetiyor aslında. Yani bir vergisi var bir Hı -hı. de faturalarla gelecek olan bizim hepimizin Türkiye'de yaşadığı şeyi onlar da daha yeni yeni giriyorlar özelleştirme yoluna. Avrupa'da krizde yüz yüze gelen pek çok hükümetin yaptığı bir şey bu. Senin de dediğin gibi Nuran. E, ...bu geniş çaplı neoliberal politikaları hızla e, sahneye çıkarmak demek Hı -hı. aslında. Ve hep şöyle diyorlar hani krizden çıkmak için başka bir alternatifimiz yok. Her yok zamanki diyorlar. hikaye de bu. Evet. Evet. Aslında insanlar e, yoksullaşırken ki İrlanda örneğinde e, bunu verilerle de anlatılabilir. Son beş yılda işsizlik Hı -hı. yüzde iki buçuktan yüzde on dörtlere e, yükselmiş. Evet. E, her yıl... Dört buçuk milyon nüfusu adada her yıl elli ne yakın genç iş bulmak için başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığı söyleniyor. Ee, çalışanların maaşları, emeklilik hakları e, düşürülmüş. Başka birçok alanda kesintiler var. Bir yandan e, bu işte e, konut fiyatları banka ve işte inşaat firmaları tarafından e, spekülatif olarak e, normalin üç dört katı kadar e, şişirildiğinden bahsediliyor. Aşırı yükselen kiralar nedeniyle insanlar e, morgıçlar aracılığıyla e, ev almaya e, zorlanıyorlar. Hı -hı. Kurtuluşlarını orada görüyorlar ama bir yandan sokaklarda e, evsizler var. Hı -hı. Böyle bir tablo ve bunun e, yanı sıra gelişen şimdiye kadar işte suyun sadece vergiler aracılığıyla ee, ...karşılanan bedeli şimdi sayaçlar sayesinde aynı zamanda ücretlendirilmesi hı hı. E, talep ediliyor. Yani iki alanda büyük adım atılmış evet. e, ek konut vergisi ve ücretsiz olan suyun ücretlendirilmesi hı hı. E, önemli adımlar olarak görülüyor bu sosyal hakların kesilmesi kısmında. Evet ancak şunu da söylemek lazım. İrlanda'da anayasada su hakkı var. Evet. Bizim su hakkı kampanyasının hani olması için uğraştığı hak orada var. Ancak bunu hani böyle çeşitli şekillerde anlamak mümkün. Bunu hak var deyince o ne derece gerçek hayata yansıtılıyor? O tartışmalı. Zaten yani... eyleme çıkanlar da bu evet. hakkı üstüne basarak hı hı. bir talepte bulunuyorlar. Bu bir haksa bunun ücretsiz verilmesi gerekir hı hı. diye net bir biçimde ifade ediyorlar. Şimdi bu kriz meselesi krizin yükseldiği sırada hükümet bir takım adımlar atmaya başlamış. Yani suyu özelleştirir, özelleştirirken 2014'ün başlarında... Ee, işte hükümet adına suyu işletecek ve satacak çevre Bakanlığına bağlı yeni bir şirket kurulmuş Arish Water. Ee, bu şirketin kuruluşu sırasında hükümetin buna aynı zamanda Para akıttı söyleniyor 100 milyon euro gibi bir Para harcadığı söyleniyor Sadece danışmanlık şirketlerine yani. Evet e, Detroit'te de örneğin Sadece kesme evet. işlemi için e, Bir şirket kurmuştu Detroit Belediyesi Ona da, belediyesi. Evet. Ona da e, aslında Ona Vatandaştan da toplanacak para. paranın Paradan hani Hı -hı. Su Ücretlerini ödemedi diye e, Hı -hı. Suları kesilen insanlardan Tahsil edeceği miktarın daha fazlasını Ödemişti Evet Evet bu aslında şöyle bir şey yani burada önemli olan halka bedava hizmet vermemek. Evet. Yani o kadar buna odaklanmış durumdalar ki daha fazla para harcamayı bile göze alabiliyorlar. Evet. Gerçekten çok kötü bir durum. Bir şirket kuruyor sonrasında Hı -hı. su saatleri takmaya başlıyor. 2014'ün ilk aylarından itibaren Hı -hı. ondan sonra bir yandan da işte ücretlendirme işlemine başlıyor. Evet ve bu arada protestolar evet ilk başta çok fazla e, hani protestolar olmamış ama zaman içerisinde insanlar bir araya gelerek e, şey yapmaya başlamışlar karşı gelmeye bu dönemde kardan önce insan birliği kuruluyor ve diğer kimisi e, pek çok o, siyasi gruplar sivil toplum e, örgütleri bazı sendikalar hepsinin öncülüğünde Dublin'de bir su hakkı konferansı düzenleniyor. Mayıs 2014 yerel seçimleri sonrasında hükümet su saati takma faaliyetlerini hızlandırmaya başlıyor. Bölge bölge bölge halk direnişleri hızlanmaya başlıyor ve mahalle direnişleri başlıyor. Bu direnişler ve protestolar merkezi bir komitenin ya da birkaç küçük sosyalist örgütün denetimi doğrultusunda olmuyor. Mahallelerde kurulan aşağıdan örgütlenmiş gruplarca... ...organize ediliyor. Hı hı. Bu da önemli. Yani gerçekten bir taban hareketinden bahsediyoruz. Yani bunun hareketin içerisinde... ...birkaç tane şeyin olması önemli. Bir yerelde e, inşa edilmiş olması... ...önemli. Sendikaların... E, ...içinde yer alıyor olması... ...önemli. Evet. E, ve işte senin söylediğin gibi... E, ...yaygın bir biçimde... ...örgütlenmiş olmaları çok önemli ki... 100.000 bin hı hı. kişiyi çıkartabilmek... ...öyle şey değil. Evet. Kolay değil. Hı hı. Ee, şey yapıyorlar işte tüm bölgeleri bir araya getirecek ulusal bir gösterinin e, planları yapılmaya başlanıyor Polis kim yerlerde mahalle sakinlerinin gözaltına almış Ancak bu daha çok tepkinin olmasına neden olmuş Hiçbir şekilde insanların geri adam atmasına neden olmamış Bugün artık İrlanda'nın her köşesinde su hakkı eylem ve örgütlenme grupları var Ve bunlar halkın doğrudan katılımıyla e, işlemeye devam ediyorlar Mani, Aslında evet. burada bir ekleme yap, yapayım istersen. Hı hı. Hani bu işte polisin bastırması daha çok tepkiye yol açmış cümlesine. Bizde de son zamanlarda biz programın sonuna yetiştirebilirsek Kobani'yi konuşacağız ama evet. şey... Yine bir bağlantı kurmak açısından şunu söyleyelim. Bu Kobane'deki insanlık dramına ses çıkartanlara yönelik uygulanan şiddetler karşı, şiddet karşısında insanlar işte kimi kamu... E, ...mallarını... ...zarara Zarar uğrattı. <gülüyor> Bunun üzerine... E, ...ilgili yetkililer de açıklama yapmış. E, kaybedilen her toma... ...için e, hmm. beş toma... ...daha alacağız. Beş ya da on toma... ...daha hmm. yerine alacağız demişler. E, bizim de bir tane şeyimiz... ...vardı, sloganımız vardı. Gezi sırasında söylüyorduk. Evet. E, toma için değil, yaşam için su. Bu tomalar hep suları... ...kullanıyorlar. Yani, ayrıca... ...yani şiddet... Bastırılan bir şey haklılığı ortadan kalkmıyor ve insanlar evet. direnmeye mücadele etmeye devam edecekler bir tweet vardı istediğiniz kadar karşılığında Tom'u alın onun karşısına dikilecek binlerce insan evet. var diye evet. böyle gerçekten. bir ekleme yapmak evet, istedim iyi gerçekten de büyük paralellikler var yani devlet şiddetinde bu bahsettiğimiz mahalle grupları sosyal medyayı çok etkin bir şekilde kullanıyorlar ve ülke çapında bir haberleşme dayanışma ağ oluşturmuş durumdalar. İşte 11 Ekim günü yapılan yürüyüş ve gösteri de böyle bir şey. Aslında 20 bin civarında katın olacağı tahmin ediliyormuş. Ancak ülkedeki bu öfke ve direniş son yıllarda görülmemiş bir düzeye varmış. Ve bütün o tahminler aşılarak 100 bin kişiyi buluyor göstericilerin sayısı. Hatta bölgelerden otobüsler örgütlenmiş. Tüm kampanyalar o gün Dublin'de bir araya gelmiş. Ve şöyle bir hem halka hem de hükümete çağrıları şöyle olmuş. Bu kampanyanın adı da Su Hakkı kampanyası bu arada. Su kayıt formunu doldurma, su hatırısını ödeme, su saati takılmasına izin verme. Hükümet suyu ücretlendirmeyi durdursun. Hükümet geri adım atana kadar yerel ve ülkesel eylemlere devam edelim diyorlar. Evet. Çağrıları bu şekilde. Ee, şimdi aslında çok net bir şey anlatıyor insanlar. Ee, zaten diyorlar ki İrlanda Su Dağıtım Şebekesi çok eski ve kimi yerlerde yüzde kırklara yakın kayıp yaşanıyor diyorlar. Ee, hükümet şimdi e, şöyle bir ifadede bulunuyormuş. Ee, i̇şte bu e, Dublin'de ya İrlanda'da su tüketimi daha fazla bu tür projesi. Topladığımız ha. paralarla biz aslında e, su kullanımını azaltacağız diye yani. e, anlatıyorlar. Ama e, bu... Yatırıma yönelik bir para toplanması olmadığını ifade ediyor ee, İrlanda'da yaşayanlar. Yani yüzde kırklık kayıp bugünden oluşmuş bir kayıp değil. Ee, daha Hı -hı. öncesine dayanıyor. Buna ilişkin olarak altyapıyı iyileştirme işlemlerini daha öncesinden yapıyor olmanız gerekiyordu. Biz vergilerimizden zaten bunlar için para veriyoruz. Ee, ikinci kez bizden para alamazsınız diyorlar. Hı. ve su evet. aslında temel insan hakkıdır bunun için de para alamazsınız deniyor, diyorlar çok bizdeki argümanlara benzer çok değil yani birebir aynı argümanları ifade ediyoruz Aynen. İrlanda Hı. bize çok uzak olsa aramızda sınırlar olsa da kapitalizm e, aynı kapitalizm kapitalizm, aynı kapitalizm. <gülüyor> e, ve taleplerde bunun karşısında aynı şekilde yükseliyor. 11 Ekim'de ilk eylemlerini yaptılar. Daha öncesindeki örgütlenme aşamasını biraz anlatmaya çalıştık. Ama 1 Kasım'da tekrar ülkenin tüm bölgelerinde yerel eylemlerin e, olacağını, hayatı durdurma e, hmm. kararı aldıklarını e, ifade ediyorlar. E, dayanışmayla diyelim. Evet, evet izliyor ben... olacağız, haber veriyor olacağız bunlarla ilgili. E, şimdi bir ara verelim. Evet. Manik Street Preacher Sundiners Ocean Spray Please stay we. And then we can drink some ocean spray. Su hakkı mücadelelerinden bahsediyorduk. İrlanda'dan 11 Ekim'de yapılan 100 bin kişinin katıldığı Dublin'de yapılan bir su hakkı yürüyüşünden bahsettik. Şimdi bir de Kasım'da devam olacak. Onu bir da Kasım'da edeceğiz evet onu da sizlerle paylaşacağız gerek web sitemizden gerekse programlarımızdan. Şimdi yanı başımızda Suriye'de çok büyük bir insanlık drama yaşanıyor hiç dile getirilmeyen bir boyutu var bunun su hakkı gaspı yaşanıyor suyla suyla silah gibi oynuyor devletler ve çeşitli gruplar. Bununla ilgili hani su hakkı gaspı ile ilgili hiç gündeme gelmiyor. O yüzden biz hani su hakkı programında bunu gündemimize taşıyalım dedik. Orta Doğu'daki ayaklanmalar özellikle Suriye, Suriye tarihi boyunca gerçekleşen en kurak dönemin sonunda başlamış oldu. Aslında bununla da, ilgili birçok tez var, evet. bir makale var bu konuyla ilgili. E, Arap Baharı'nın başlangıç e, koşullarından bir tanesi tek başına hmm, değil asla hmm. ama e, ayaklanmanın koşullarını oluşturan nedenlerin başında şey de sayılıyor. E, yaşanan e, iklim değişikliğine bağlı e, kuraklığın e, bölgedeki evet. evet ekonomik ve sosyal huzursuzluğu artırdığı ve buna karşı e, işte insanların... E, Başlarında o döneme kadar işte yöneten diktatörlere karşı ayaklanmalarında vesile olduğu konusunda Hı -hı. çok sayıda e, tez de var. E, bunlardan bir tanesi e, yakın zamanda yayınlandı. Bu özellikle Suriye'ye ilişkindi. E, Lea Temple ve Nick Meynan'ın bir yazısı. Evet biz bunu Su Hakkı web sitesinde de yazıyoruz. E, Yayınladık. Daha detaylı buradan bakılabilir. Onların da yazdığı makale içerisinde işte bu Suriye'de hem Esad hükümetinin hem de IŞİD'in bölgedeki baraj ve HES'leri özellikle nasıl bir silah Birbirlerine karşı Kullandıklarına evet. ilişkin e, örneklerle uzun uzun anlatan bir makale var Evet böyle durum Aslında su e, bütün insanların ortak Bütün canlıların daha doğrusu ortak varlığı Suyun örneğin e, akan nehirlerin zehirlenmesini Ya da göllerinin zehirlenmesi diye bir şey asla düşünmüyor Çünkü hmm. e, egemen olanlar e, Çünkü aynı sudan faydalandıkları için buna yanaşmıyorlar Evet. tarifte böyle bir şey yok ama suyu kontrol altına alma meselesinde e, uygulamalar var örneğin evet. işte, e, işte Suriye sınırları içerisindeki e, barajların e, barajlara yönelik nasıl, nasıl ifade edilir e, istekliliği o Hı. barajları ele geçirmek ve işte ya kapaklarını açarak ya da kapatarak e, diğer insanlara suya ulaşımını engel olmak e, uyguladıkları yöntemlerden bir tanesi. Aynı şekilde e, diğer egemen güçler de bunu kullanabiliyor. Evet. Bir cezalandırma aracı. Yani şimdiye kadar e, şimdiye kadar fa, lafı bile fazla olmuş olabilir. Yani askeri nitelikteki silahların yanı sıra suyun da bir silah olarak savaş ortamının içerisinde kullanıldığını evet. gördüğümüz bir dönem. Barış getirmesi gereken su savaş getiriyor. Evet. Şimdi zaten bu Suriye'nin tarihine baktığımız zaman bu Tapka Barajı var. 40 senelik falan bir baraj. O sıralarda yani bunu 1970'lerde falan yapılmış bir baraj. O da zaten e, isyancıların kontrolündeki bölgelere olan elektrik arzı bölgedeki halkı ayaklanmaya karşı çevirmek amacıyla sistematik olarak şey yapılıyordu hani engelleniyordu. Ve e, bunun dışında... Türkiye'ye baktığımız zaman Ulusu Barajı zaten sürekli gündeme geliyor. Ulusu Barajı da tamamlandığı zaman mesela bu Irak'taki Bataklık Arapları denilen grupların suyunu kesecek. Zaten oranın suyu büyük oranda kesilmiş durumda. Hı. Ve hatta Saddam döneminde de o sular zehirlenmişti yine o Arapları oradan göndermek amacıyla. Yani Orta Doğu'da gerçekten su barıştan çok veya işte yaşamdan çok bir silah olarak, bir güç unsuru olarak... ...kullanılıyor, bu kesin. Baktığımız zaman bu Dicle ile Fırat üzerinde onlarca baraj var. 46 tane hatta tam rakamı verelim. Bu Fırat ve Dicle havzaları üzerinde 46 tane baraj var. Bunun 8 tanesi planlama veya inşaat aşamasında. Bu barajlar da bölgedeki jeopolitik kontrolün ana araçları haline getirilmiş durumda. Evet, uzun yıllardan beri dile getirilen 11 tane baraj var aslında. Evet, evet. E, Yapılmasının neden yapıldığı ciddi bir biçimde sorgulanan yani barajlar e, ya işte sulama içme hı hı. E, amaçlı e, yapıla, yapılır e, bunların kimisinden elektrik de üretecek tesisler vardır HES'ler vardır ama kimi barajlar var ki ciddi bir biçimde sorgulanır durumda ee, özellikle Kürt halkının sorguladığı barajlar var ee, bu 11 tane barajın güvenlik amaçlı yapıldığı evet. dile getiriliyor ee, sadece e, şey değil e, insanların e, ulaşım yollarını e, kesmek amacıyla e, yapıldığı ifade ediliyor e, ve Türkiye'nin e, barajlar literatürüne... ...güvenlik barajı diye bir katkıda bulunduğu evet. ifade ediliyor. Büyük kazanımlar. Büyük kazanım. Ee, <gülüyor> ve bunlar aslında barış ortamını e, tesis edici e, şeyler değil, adımlar değil. Hı hı. E, tamamen e, güvensizliği pekiştiren e, ve barış ortamını da e, tehlikeye atan e, uygulamalar. Evet. Ya bir de şeyi de söyleyelim. E, yani sen söyledin başta aslında ama. Bunu bir daha bir daha vurgulamak lazım. Şimdi kuraklık, iklim değişikliğiyle birlikte bu barajların zaten artık hani fonksiyonları o kadar azalıyor ki sadece hı hı. güvenlik veya işte silah amaçlı kullanılmaya başlıyorlar. Çünkü zaten barajları dolduracak su yok artık, yağış yok. Onu da söyleyelim. Evet, evet, baraj ya da genellemek gerekirse suyun silah olarak kullanılmayacağı bir dünyayı evet. hayal etmek gerekiyor. Onun için mücadele etmek gerekiyor. Ama pratikte ise ya da daha acil olarak Kobane'deki insanlık dramının önüne geçebilmek için atılması gereken çok basit adımlar var. Bunların hemen atılmasında ifade etmekte fayda var. Hı hı. Zaten çok sayıda insan dile getiriyor. Bunu sınırlar açılsın. Hem Kobane'deki... Kobane'ye dayanışma için gidenler açısından hem de Aha. oradan gelen sivil halk ve yaralılar açısından bir an önce sınırlar açılması gerekiyor. Kobane'deki insanlara her türlü yardımı iletmek üzere kimin Aha. üstüne görev düşüyorsa evet. yapıyor olması gerekiyor. Bu drama, bu drama artık sessiz kalmamak gerekiyor. Evet. evet Şimdilik bu kadar diyeceğiz. Bu haftalık süremiz de doldu. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.